804. konu, Muaz bin Cebel'in kıyamet gününden, İbni Ömer'in de Allah'tan korkmaları. Tavuz şöyle anlatıyor, Muaz bin Cebel memleketimize gelmişti, bazı yaşlılarımız ve ileri gelenlerimiz ona, eğer emretmiş olsaydın taş ve ağaç getirtip senin için bir mescid inşa ederdik, dediler, bunun üzerine Muaz, ben böyle bir mescidin, kıyamet gününde sırtıma yük olarak vurulmasından korkarım, buyurdu.